الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا والشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم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 سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وَبَلَّأَنَا رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْكَرِيمِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل ما اختلف الملوان وتعاقب الأصران وكرّذ الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحيه والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا وحشرنا معهم بمنك ولطفك وقضك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام Aziz Kardeşlerim Cenab-ı Hak bütün harekat, sekenat ve davranışlarımızı hoşnutluğunu kazanmaya matuf kılsın. Ondan, onun rızasından başka gereği olmayan, faydası olmayan, neticesi olmayan, semere vermeyen, O'nun nazarında tehemmiyet ifade etmeyen değersiz ve kıymetsiz şeyler arkasında bulunmadan bizleri muhafaza buyursun. O'nu kazanmak, O'nun yolunda, O'nun hoşnutluğunu elde etmek için dünyada bulunuyoruz. Her zaman şuurumuz bunu yakalamayabilir. Fakat hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin ışığında Vazifemizin, mesuliyetimizin bundan başka olmadığını hatırdan çıkarmamamız gerektir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kulluğu yakalamak, kullukta onun irfanına ermek, onu çok iyi bilmek, muhabbetini kazanmak, onun muhabbetine susamış, aç ve susuz olan gönüllerimizi onunla doyurmak, onunla donatmak. Ve sonra nasıl yaşıyorsak, işte öyle ölmek. Ve öbür tarafta bir sürü sürprizle karşı karşıya kalmak. Bugün bizim adım adım arkasından bize şefaat dediğimiz insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa'yı ötede ötelerin ötesinde kollarını açmış, bizi beklerken bulmak. Hep bekledim, hep bugünü bekledim derken bulmak. اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ aminin iltifatıyla hitabıyla, serfiraz, emniyet ve güven içinde salına salına cennete girmek, dünyanın bütün güzellikleri, cemalinin pek çok perdelerden geçmiş şavkının, şavkının, şavkının, şavkı ise, bütün o güzelliklerin kaynağı, Allah'ın cemalini orada müşahade etmek, ona inanmayan onu göreceklerine inanmayan insanların hizlan, hüsran ve haybet içinde iki büklüm olup inledikleri zaman feyensavnen-n'ayime izaraouha feya kusran ehlel dir <gülüyor> der Kari Cennet nimetlerini insanlara unutturacak evleviyetle dünya nimetlerini insanlara unutturacak bütün güzelliklerin menbaı, kaynağı, Allah'ı orada müşahede etmek. Bütün bunlar, şu imtihan meydanında burada yürümek için önümüze açılmış turnikeyi selametle aşmak. Selamet düşüncesiyle girmek. İdrakla girmek. Onu çok iyi değerlendirmek. Hayatta insana bir kere nasip olur bu fırsatı çok iyi değerlendirmek. Ve 12'den oku atıp vurmak, gözünün içinden ve sonra her şeyi gözünün içinden vurmuş olarak yakalamak. Allah'ın inayeti hepimizle beraber olsun. Hak ve hakikate tercüman olmak benden uzak, ben de onlardan uzağım. Kendi kendime ey Rabbi Rahim'im diyorum. Bunlar bilmem nerelerden kalkıp geliyor ve benden bir şey bekliyorlar. Bunlara bir şey vermek benim hazinemde yok evvela. Ve vermek elimden gelmez. Sen vermezsen kimse kimseye bir şey veremez. Sen hidayet etmezsen kalpleri, kalpleri kimse istikamete getiremez. Sen camiye doldurmazsan kimse dolamaz. Ama bunlar bir mücrim. Senin mücrim kapı kulağından bir tanesinden seni anlatma adına, seni sevdirme adına. Ben bu mevzuda bu büyük salonun hep sofasında kaldım ve emekledim. Bu büyük hakikati hayatım boyunca sadece heceledim. Onu sevdirmek benim başımdan aşan bir mevzu. Ama bunlar benden onu bekliyorlar. Bekledikleri şey benden fersa fersa uzak. Rabbi Rahim'im onları gönüllerindeki tertemiz duygulara ve senin rahmetinin enginliğine havale ediyorum. Vereceksen isen şayet ben fakir, ben aciz ancak verdiğin şeylerle kalatlanan, elinin ayağının olmadığını bildiği için de senin verdiklerini gördüğün ismette, bülbüller gibi şakıyan ve şevkten kendinden geçen, çünkü her şey senden, her şey senden, seneler öncesine nispeten bu gençliği böyle hazırlayan sensin Allahım cami yolu bilmeyenleri, camiye sevk eden sensin Allah'ım. Senelerce evvel bir tekini dahi bu kubbelerin altında görmediğimiz gençliği buraya dolduran odur, evet. Odur. Ve belli bir noktada durmuş. Şu anda da yine her şeyi ondan bekliyoruz. Sizin sağdan soldan beklediğinizi O size versin. Başkalarından umduğunuzu O size versin. Siz bir Galatihisle, bir yanlış sezmekle yanılabilirsiniz. Böyle bir yanılmadan dolayı ne ben, ne başkaları, ne de O sizi muhafaza etmez. Siz bazen gölgeye, bazen gölgenin gölgesine, bazen de O'nun gölgesine yapışabilirsiniz. Ama inanın onların hepsi O'nun kapısında, Belli kemerli, boynu tasmalı kölelerden ibarettir. Siz kölelerinde onu görüyorsunuz. O ötededir. Ötelerin ötesindedir. Ve o her lahta sizi gördüğü gibi şu anda dahi tertemiz duygularınızla da sizi görüyor. İşlerinize bakıyor. İnne Allah la yanzuru ila suvarikum. <Sessizlik> Velakin yanzuru ila kulubikum. وَفِي رِوَيَةٍ وَاَعْمَانِكُمْ Cesetlerinize, şekillerinize bakmıyor. Kalplerinizdeki heyecana bakıyor. Duygularınızın duyarlılığına bakıyor. Kalbinizin atışlarına bakıyoruz. İstikametinize bakıyoruz. Sirete değil. Hala davranışa değil bir manada. Belki siret ötesi sizin varlığınıza bakıyor. مِنْ وَرَاِيْهِكَابْ Ötelere ait mahiyetinize bakıyor. Bakıyor ve değerlendiriyor. O değerlendirmeyi bana bırakmazlar. O değerlendirmeyi yapacak kıstaslar çok hassas. Sizin altın, gümüş, zümrüt, lebercet tartan terazilerinden daha hassastır. Onu o teraziyi kudret eli tutar tartar. Ama bana verselerdi, bu takdiri bana verselerdi, ben sizi elimle alırız. Ashab-ı Resulullah'ın arkasında Bedrin aslanlarının arkasına koydum. Ve derdim ki Allah'ım bu genç fidanları bozguna uğratma. Zira senelerden beri bozgun bozgun üstüne canlarımız gırtlağa geldi. Bozguna uğrutma, uğratma kıyamete kadar senin mübarek adını anacak kalmayacaktır. Bu sözleri ben söylemedim. Bunu aslanlarını Bedrin bir yamaçına çekip ellerini ulular ulusuna kaldıran Hazreti Muhammed Mustafa söylemişti. Ama o takdiri bana bırakmazlar. Sizin içinizde beni de kabul etseler Hazreti Ali'nin fermanı Haydar Keranesi'ne çok bağlıyım. Kün enden nasi farden minen nas. İnsanlar içinde insanlardan bir insan ol. Keşke insanlar içinde insanlardan bir insan olsaydım. İnsanlığınızdan insanlık dileniyorum. Rehberliğinize ihtiyacım var. Heyecanınız bana istikamet verecek. Gözyaşlarınızın içinde takılıp kalmadan ben de akıp Rabbime vasıl olacağım. Çokları gibi. Size onun muhabbetini onun sevgisini arz etmeyi kafamda kararlaştırmıştım. Bir ay önce, önceki sohbette iştirak edenler bilirler. Orada imanu billah, imanu billah zemininde, imanu billah kür, ikliminde, imanu billah seviyesinde çek açan marifetullah, Allahı bilme, Allahı tanıma. Allah marifetiyle kanatlanma. Ve sonra buna tereddüb eden, bunun tatlı bir neticesi olan muhabbet ilahi, Allah sevgisi, bunu arz edeceğimi size söz vermiştim. Ömrüm vefa ederse, Rabbim dilimden düğümü çözerse, kalbime inşirah verirse, siz bakışlarınızla beni içinde bulunduğum gayyadan, çukurdan, Kendinize hatip olma seviyesine tutar, çıkarırsanız Çok derin, başımdan aşkın Allah sevgisi Ara sıra Duyduğumuz Allah sevgisi Duyduğumuzda burnumuzun kemikleri sızlayan Allah sevgisi Allah'ım Sinellerimizi öyle doldur ki bizi bir karar ile Öyle doldur ki senden başkasıyla razı olmayalım öyle doldur ki sana varacağımız ana kadar da yollar uzayıp gitti diyelim, bitmiyor bu yollar. Çünkü namütenahi istikametinde sehir namütenahidir. Ona giden yollar hiç bitmez. Ama yolun her dönemecinde ayrı bir lütuf olur. Etekler ayrı mücevherlerle dolar. Hep ayrı ulufeler dağıtılır. Hedaya ve behayalar yolun her kesiminde o yolun saliklerine, sahirlerine, seyr Allah olanlarına hediye edilir, bahşedilir. Günümüzde herkesten ziyade biz, bu ülkenin insanları ve her şeyden ziyade o sevgiye çok muhtacız. Hava kadar, su kadar ondan çok öte. Letaifimizin tartması, değerlendirmesi ölçüsünde Hiçbir ölçüye gelmeyecek şekilde Sevgiye çok muhtaç bulunuyoruz Aramızdaki huzursuzluğun bertaraf edilmesi Yeniden vahdete ermemiz Yeniden o birlik ve bütünlüğü yudumlamamız Bir millet olarak yeniden bir ve beraber olarak Belimizi doğrultmamız Bütün bunlarda Zadı ve zahiri olarak Azık olarak her şeyden ziyade o sevgiye çok muhtacız, Sevgiye. O sevgiyi de bir gün anlatma fırsatını kolluyorum. Ama kollatan o ise şayet o fırsatı verecekti odur. Onu bekliyorum. Kıtmir'ine bağ ve bahçesini bekletmek için bir iki defa dahi hav hav ettirme fırsatını vermesini. Sen ne olursan ol. Kerem Kane yakışır mı Kerem kesmek gedalardan? Etekler açılmış, eller açılmış, kapısına yanaşılmışsa vermek ona aittir. Kapının önündeki kıtmirin durumuna bakmazlar. Orada sultanın sultanlığı önemlidir. Sultanın sultanlığı sözü de şu camiyi inşa eden sultana aittir. Sultana sultanlık yaraşır. Ne gedaya da gedalıktır. Eteklerinde taşlar caminin inşasında taşırken Allah'ım Ahmet kulunun günahlarını affeyle der. O söz de benim değil. Her şeyden ziyade sevgiye muhtaçız. Ama ben eskilerin ifadesiyle tedelli yoluyla yukarıdan aşağıya Rabbimden başlayarak saf Anadolu çocuğu Yunus'un ifadesiyle yaratığı severiz yaratandan ötürü. Allah'tan ötürü bir sevgi. Ötürüyü yakalamak için evvela Allah sevgisi. Allah'tan başlayarak seveceğiz her şeyi. Tertemiz çehreleri, leke sıçramış çehreleri, sarsılmış kametleri, yıkılmış gönülleri derecesine göre sevecek, yollarına toz toprak olup saçılacak, kaldırım taşı gibi ayaklarının altına döşeneceğiz. Ama evvela o ötürü bilinmeli. Evvela Allah bilinmeli, Allah sevgisi bilinmeli. Her şeyi ondan ötürü nasıl sevdiğimiz öylece sağlam, esaslı, sarsılmayan bir kaide, bir statik üzerine oturacaktır. Allah sevgisi. Varlığın mayesi Allah sevgisidir. Allah eşyayı sevmeseydi var etmezdi. Onda kendi cemalini, müşahedeyi arut etmeseydi, varlığı yaratmazdı. Varlığın ilk atomları sevgi, sevgi diye dönüp durmuştur. İlk moleküller sevgi, sevgi diye hareket etmiştir. İlk yaratılan insan sevgi, sevgi diye hareket etmiştir. Peygamberlik manzumesinin kafiyesi, Nebiler şiirinin kafiyesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Anarken dudaklarımızı yalayıp Oh ne tatlısın dediğimiz Habibullah adıyla Sevgiyi temsil etmiştir O Allah'ın sevgilisidir Allah onu sever Ama nasıl sever bilemeyiz Bu nasıl severe Süleyman Çelebi de akıl erdiremediğinden dolayı Allah'ı kendine göre şöyle konuşturur Ben sana aşık olmuşum ey şerif Allah aşık olur mu? Beşerin zaafı içinde bulunan aşk gibi şey Allah'a isnat edilir mi? Fakat koca veli hak dostu insanın idrak edemeyeceği bu büyük hakikati kucaklarken söz muvazenesi bozuluyor. Muhabbet muvazenesini taşıyayım derken söz muvazenesi bozuluyor. Ben sana aşık olacak olacak ey şerif. Ama Allah onu muhakkak çok seviyordu. Zira o da Allah'ı çok seviyordu. Biz onun adına, onun yadına kurban olalım. Adına yadına bağlıyız. Şu anda da yad ediyoruz. Ve yad ederken yeni bir şey duymuş gibi, yeni bir hakikat ermiş gibi, yeni bir meseleye açılmış gibi, çok orijinal, terü taze bir meseleyi teşemmüm ediyor. Kokluyor, gözümüze sürme diye sürüyor, kulağımızın içine sokuyor. Zülay gibi kalbimizi akıtmaya çalışıyoruz Habibullah. Yıllar öncesi Erzurum'un bir müftüsü vardı. Size çok nakletmişimdir veya başka yerlerdi. Sadık Efendi, Hazreti Muhammed derken şöyle yapardı. <gülüyor> Ve öyledir. Adına kurban olduğum öyledir. Yadına ruhumun feda olduğu öyledir. Muhammedur Resulullah. Sineleri ürperten, hisleri bir başka yapan, insanları kendi karanlık alemlerinden çekip alan, kendi iklimine çeken, kendi ikliminden muhabbeti ve zevki ruhani vicdanlarımıza duyuran Hz. Muhammed Mustafa, öyledir. 14 asır evvel geldik, 14 de ondan değişik yollarla uzak olma. Buna rağmen vicdanlarınıza bakın ne kadar taze. Hele yoklayın vicdanlarınızda onu. Şu anda dünyada onun kadar taze bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Katiyen, zira çoğunuz genç. Bugün gençliğin hevesatına açılmış pek çok eğlence yerleri vardı. Gecenin erken saatlerinde camiyi doldurdunuz, niçin? Kapıkulu Kütmir için mi? Hayır. Hayır ya Resulallah onun için değil. Hayır ya Resulallah ona ben sahip çıkamam. O senin için. O senin toyun ve düğünündür ya Resulallah. Camilerde düğünü ilan edin demiştin. Senin için düğünü ilan ediyorlar. Seni bir kere daha yaşıyor. Muhabbetinle bir kere daha zifaf oluyor. Konya'da Mevlana Şeb-i Arus'a gidiyor. Allah'la vuslata erme. İnsanların zifafı gibi bir şey. Hak dostu Allah'a kavuşunca şebi aruz. Rahmeti i ile adeta bütünleşme ve birleşme. Ve bu insanlar gece karanlıkta kim bilir geceden önceden nerelerden kopup geldiler. Ne kadar yol kat ettiler. Neler saçıp döktüler. Sana ait en küçük şey için bile bu kadar dökünce, Ramza'yı Tahiren için yüzlerini yere kor olarak gelirler. Kor ve öyle gelirler. Ve senin hakikatına kanatlanırlar, uçarlar. Habibin bir adı Habibullah veya sevgiyle alakalı önemli bir kelime bizim hayatımızda yakalayacağımız Habibullah. Allah kainatı sevmiş, yaratmış. Sevip yarattığı bu kainatın dellalı, dellalı zişanı, evet. şanlı, şerefli dellalı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun adı da Habibullah. Müthiş, muhteşem bir sıfatı Habibullah. O Habibullah'ın zırlı altında, gölgesi altında seyrimizi tamamlamaya Allah bizi muvaffak eylesin. Allah sevgisi cismani bedeni bir sevgi değil. Allah sevgisi ona karşı lazımı murat, tazim duyma gibi saygılı olma. Onun hoşnutluğunu her şeye tercih etme. Ona mülaki olmaz, sabırsızlığını vicdanında yaşama. Ne zaman Allah'ım, ne zaman Allah'ım sana kavuşacağım? Hani hepinizin vatandan ayrılmalarınız olmuştur, trenle veya otobüsle, başınızı camdan dışarıya çıkarır. Bakarsınız veya vatanınıza dönerken bakarsınız. O yolun katlanıp bitmesini istersiniz. Bir an evvel annenizin, babanızın ocağına girmek, kendinizi annenizin kucağına atmak istersiniz. Hakka gönlünü kaptırmışlar, öyledirler. İçinde bulundukları hayat treni içinde, bir istikamete doğru mesafeleri kat ederken, Mesafeler katlanın, bitin artık derler. Ve ne zaman? Meta derler. Ne zaman Allah'a vuslat? Ne zaman gölgede yaşamadan kurtulacağız derler. Ama o yaşatmayı murat buyurduğu için Murat'ın iradesine muhalefet olamaz. O istemeden isteyemeyiz ölümü biz. Fakat onu bir sinelerimize sorun. Onu bir gönüllerimize sorun. Nasıl yanıp yakılıyor? bir an evvel kavuşmayı şiddetle arzu ediyoruz. Ben olmasam bile onu yanık sineler çok iyi bilirler. Hasretle ocak gibi tüten, tütüp de gamını isar etmeyen dertliler çok iyi bilirler. Ona mülaka olma, sabırsızlığıyla kıvranma ve onsuz edememe. Sensiz edemem ben Allah'ım. Evladı iyal olması ederim. Ana baba olmasa ederim Sensiz edemem Allah'ım Sen her şeysin Yakında bir Dostumuz yakınımız trafik kazasında Şehit olduk Boynuma sarılan babası şöyle diyordu Çok defa oğlumun Şu sesini şu sözünü duydum Baba Ben sinsiz sissiz ederim ama Hocamsız edemem diyordu Benim sevgili dostum Mezarda dostlarının sesini duyan dostum, sen de yanılıyordun. Zira o da o kapıda bir gölgeydi. Senin sözün başkasına aitti. Sen onsuz edemezdin. Kıtmir niçin sevilir? Sultandan dolayı. O sultanın Kıtmiri kapı kulları bile sevilir. İşte böyle bir iltivas vardı. Seninki bir karıştırmadan ibaretti. Hedef Allah'tı Mihrafta görmeye çalıştığın o idi Minberdekinin sesinden Duyduğun ama vicdanınla Duyduğun da o Her şey onu solukluyordu Her şey ondan bir nefesti Kulaklarına aynı şeyler Fısıldanıyordu Onsuz edememe muhabbet Muhabbet Allah'ı zatıyla emirleriyle her şeye tercih etme. Muhabbet, sevgiliyle seven arasında mütabakat aranmasıdır. Sevgiliyi daima isteklerinde tutma, yakalama ve ona inkiyat etme. Ve muhalefetten tir tir titreme. Aşkıyla dillere destan. Tabiin döneminin Ahşika Sultanı Rabi'ye Adviye, Taasili Lahe ve Anta Tuzhehruhubb. Hatta Lamri fi al badiu. Hatta Lamri fi al-f'ial badiu. Loukana hubuk sadqa atat. Inn al-muhibbi limen yuhibbi muti'u. Allah'a isyan ediyor. Sonra da onu seviyorum diyorsun. Doğrusu hayatında yadır Ömrüme kasem olsun ki manasını anlamadığım bir şey bu. Eğer sevgin doğru ise sen ona itaat edeceksin. Her meselede onun emirlerine muvafakat, mutabakat arayacaksın. Ona uygunluğu araştıracaksın. Muhabbetinde doğru isen onu seveceksin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Bir büyük ve dev fikir adamının dediği gibi eğer mümkün olsa seven kılığıyla, kıyafetiyle, şekliyle, şemailiyle, bakışıyla, duruşuyla sevdiğine benzemeye çalışır. Sizin Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem benzemenizin arkasında da esasen bu mana vardır. Seviyoruz. O haklı olarak sevgilidir. Allah sevgisiyle onu gönüllerimizi ihya buyursun. Ama bütün bunları yaparken de Mahafetullah ve mehabetullah'tan gaflet etmemek lazımdır. Seveceksin. Onun kapısının kulu olacaksın. Yüzünü kapısının eşiğine süreceksin. Emrin, emrin, sevgilim diyeceksin. Bütün bunları yaparken, o makama ulaşmanın, onu seviyor olmanın, içinde hasıl ettiği duygularla şatata girmeyeceksin. Lauballiye girmeyeceksin. Mahafet ve mehabet altında olacaksın. Edeple davranmayı asla kulak ardı etmeyeceksin. Düşünün ki ona en yakın Cibril'di. Miraçlı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'in belli bir makamdan sonra edeple saygıyla iki büklüm olduğunu gördü. Ve sonra bir gün ashab arasında inkisarla anlatırken bir varlığın Allah'a karşı ne derece saygılı olacağını Sema'nın bilmem kaçıncı katında Veya semalar ötesi Ötelerin de ötesi Cibril'in iki müklüm olması Edep ve tavrında gördüm Aman Allah'ım o ne edepti Allah'a karşı Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Kendisine belli bir dönem rehberlik yapan Hazreti Cibril'i Miraç'tan sonra geride bırakmış O edebin insanı Artık Hz. Muhammed Mustafa'ydı Sallallahu aleyhi ve sellem Seveceksin Sevgiyle beraber saygılı hareket edeceksin. Buna ehli hakikat, mehafet ve mehabet der. Allah büyüktür. Biz kapısında kulağı küpeli, boynu tasmalı kölelerden ibaretiz. Başımızı okşuyorsa şayet, aradaki mesafe var. Bu onun sultanlığına düşen bir şeydir. Onun sultanlığının şenindendir. Ama bize gelince bizim mahiyetimiz değişmiyor ki, kendi eliyle yarattığı, yaratıp inşa edip ortaya koyduğu, kapısına kul yaptığı, bana kulluk edin dediği insanlarız, hiç mahiyetimiz değişmiyor. Bizde değişen bir şey yok. Değişmeyeceğiz. Bu mahabet ve muhabbet içinde onun sevdalısı olma. İçinizde bunu tadanlar, idrak edenler vardır. Bir gün imdadımıza yetişir, kalbimizi tutar, Kalbimizi hakiki yönüne tevcih ederlerse bunu biz de yakalayacağız. Ama ben ifade ederken onlar tatlı bir tebessümle kendi vicdanlarında bunu süzüyorlardır zannediyorum. Kendi vicdanlarında Allah'ın sevdalısı olmayı süzüyorlardır. Duyuyorlardır. Bir karardırlar, Zevki ruhaniyle şevkle kanatlarını uçmak için fırsat kolluyorlardır. Rabbim Hepimizi kanatlandırsın. Hepimiz o istikamette uçursun. Sevdalı dedim. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sevdalıların başında gelir. Dünya Arapların ifadesiyle, bütün hezafiriyle, bütün debdebe ve ihtişamıyla, bütün çarpıcılığıyla dünya kendisine tebessüm ettiği, kendisine teveccüh ettiği dönemde o Rabbim Rabbim deyip Rabbisine teveccüh etmişti. Ayşe Validemiz buyurur ki Son dakikalarıydı Bana öğretmiş de hasta olunca Mübarek ellerinden tutar Kendini vesile yapar Ve kendisine dua okurdum Benim okuduğum dualar değil Ayşe Validemize sorarsanız Ama onun eli Ellerimin içindeydi Adeta onun ellerini şefaatçi yapıyor Vesile sayıyor Ve onun hastalığına yine onun öğrettiği Dualarla Allah'tan şifa diliyorduk o son dakikalarda nurlu, mübarek hayat bahş olan ellerini yine yakaladım. Yine dudaklarımdan dualar dökülürken o elini şiddetle çekti ve sonra gözlerini yukarılara doğru dikti. Allahum'arrefi er ala dedi. Yani bir refik edna vardı. Yeryüzünde ona yakın olan ve fakat seviyesi işte onun gibi insan olan dostlar vardı. Ama o senelerden beri Vicdanında duyduğu dosta kavuşmak için, Gerçek vuslatı yakalamak için 63 sene beklemişti. Peygamberlikle sonsuzluğa kapı açılacağı ana kadar da idrakında uyanan şeylerle o hep o hakikati aramıştı. Allahümme'l-Rafika'l-Ala ar diyordu. Ve onunla açılan bu bezimde, bu dünyada, Bu devranda, bu devranın insanları içinde binlercesi vardır ki hep ona kavuşmayı zifaf gecesine gitme gibi kabul etmiş. Allah'la vuslatı hayatlarında en tatlı ana tercih ederek ona ulaşmak için gitmişlerdir. Size defaatle arz etmişimdir. Siz çoğunuz dinlemişsinizdir. Şu anda bu münasebetle aklıma gelen şeyleri arz edeceğim. Hanzele İbni Amir bazı rivayetlerde dönme Müslüman olmuş. Ama Yiğitçe Müslüman olmuş. Teveccühünü sağlam yapmış. Zifaf olduğu gece Allah Resulü'nün münadilerinin Medine'nin sokaklarında Bu gezerken Medine'nin sokaklarında hep hicran ve hasretle gezer. Niçin? Huzuru Risalet Penahide duyduğumuz şeyleri duymuyoruz. Neden o kadar cuşiş yok? Neden o kadar coşup coşkulan, heyecanlanmıyoruz der kendini levme derdi. Daha genç yaşta, evinden fırladığı gibi okunu, yayını, kılıcını, kalkanını aldı, kaptı ve o İslam ordusuna, imanı müdafaa ordusuna, bir cephede saldırıya geçmiş küffar ordusuna karşı bir savaşı iştirak etti. Ne oldu, akıbeti nasıl oldu, başına neler geldi, bunu kimse bilmiyordu. Ama muharebe bittikten sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Ben, Hanzele İbn-i Amir'i, gökle yer ortasında melekler adeta bir teneşir üzerinde yıkarken gördüm. Badema onun adı, meleklerin yıkadığı insan manasına, ghasiletül melaike olacaktır. Meleklerin yıkadığı insan. Ashab hayret etti. Ailesine sordular. Bu gece bizim ilk gecemizdi. İlk gece sabaha doğru münadinin sesini duydu. Yerinden fırladı. Abdest mabdest derken ben vuslat arzusuyla koşan bu insana abdest yetiştirmek mümkün olmadı. Öyle koştu ki su iktiza etmişti kendisine. Bu orada da şahadet nasipmiş, ustat nasipmiş, Allah'a ulaşacakmış. Yıkanamadı, yıkanamadı ama Allah kendi yolunda. Kendine göre kirli gelen kimseler orada kendisi yıkayacak ve pak edecekti. Musad, Allah'a mülakı olma hayatlarında idealdi. Ahla emniye diyor, en tatlı ümniye, en tatlı ideal, en tatlı mefkure. Başka bir şey düşünmüyorlardı. Bunun ötesinde aşk gelir. Allah aşk. Aşk varlığını mahşuka kurban etme seviyesi, düşüncesi, Mahşukun arzularında fani olma seviyesi, muhabbeti o seviyede yakalama demektir. İnsanlar Allah'a aşık, Allah da insanlara muhip. İnsan Allah'ı sever. Onu bir hadis-i şerifle, iki hadis-i şerifle izah etmeye çalışacağım inşallah. Allah da insanları sever. İnsan hadisatında Allah'ı sevmesiyle en büyük bahtiyarlığa erer. Allah'ı sevmekle hüzura erer. Allah'ı sevmekle dünyada itminana erer. En büyük mazhariyet de Allah'ın onu sevmesidir. Allah yanında derecenizi öğrenmek istiyorsanız Allah'ın sizin nezdinizde derecesine bakınız. Ne kadar seviyorsunuz? Allah'la ne kadar alakadarsınız? İçinizde yerinin ağırlığı nedir? Ne kadarsa O kadar onun yanında olduğunuzu hatırdan çıkarmayınız. O kadar seviyordur. Çünkü değişik ayetlerde mukavelelerini ortaya koymuş. O ki buyuruyor. Üzkuruni ezkurkum. Beni anın, anayım sizi diyor. Anarsanız anar sizi. Bugün rahatken, imkanlar varken, mescit mabet yolu açıkken, dilinize kilit vurulmamışken, kavlen, fiilen, halen anarsanız iki ayağınız bir kaba girdiği gün anar sizi. Sıkıştığınız gün anar sizi. Başınızın döndüğü, bakışlarınızın bulandığı gün anar sizi. Secdeye kapandığınız gün anar sizi. Cehennemin alev alev tehdit ettiği gün anar sizi. Fezkuruni ezkurkum. Mukaveleler vazetmiş. Ofu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Verdiğiniz sözü yerine getirin kulluk. Sözümü yerine getireyim. Ona ahdini bozmak yaraşmaz. Ahdini bozmak, vaad ettiği sözü bilememeden gelir. O bilememeden münezzehtir. Vadinde durmamak meselesi, hulfül vaat, Ona yakışmaz, yaraşmaz. Öyleyse ahdi bozarsanız siz bozarsınız. Evfû bi ahdi, ufi bi ahdikum. Bu ne tenezzüldür, bu ne iltifattır. Yarattığı kullarıyla adeta mukavele masası üzerinde bir mukavele imzalıyor. Siz verdiğiniz sözü tutun. Ben de sözümü tutayım. İntansurullaha yansurkum ve yusebbite gıdamekum Siz Allah'ın dinine yardım eder omuz verirseniz, Allah sevgisiyle coşarsanız, heyecanlanırsanız, Allah da ayaklarınızı kaydırmaz, sizi sabit kadem kılar. Bu mukavelelerle görüyoruz ki Allah'ı severseniz, Allah da sizi sevecek. Siz hakkın yolunda olursanız, Allah Celle Celaluhu sizi terk etmeyecek. Habibi edibine Habibullah'a dediği gibi, ve Allah sana ne darıldı, haşa o münezzehtir, ne gönül koydu, ne de seni terk etti. O bu türlü şeylerden münezzeh ve müberradır. Siz onu seversiniz, o da sizi sever. Ama siz O'na aşık olursunuz. O sizi sevmenin gereğini yerine getirir. Ona aşık oldu denmez. Biraz evvel az ona Süleyman Çelebi merhum makamı cennet olsun'un sözüyle Ben sana aşık olacak ey şerif sözüyle Öyle denmemesinin uygun olduğunu sizin idrak ve irfanlarınıza Ehli tahkikin tevili ve tefsir olarak arz ettim. Ama Allah sizi sever. Allah sevince sizi çiğnetmez. Allah Celle Celaluhu sizi sevince sizi aziz kılar. Allah sizi sevince ayaklar altında sizi bırakmaz, paymal etmez. Allah sizi sevince sevenin sevdiğine karşı yaptığı muameleyi yapar. Buna eskiler sevginin lazımı murat demişler. Allah sevgisini yakalayan bir insan... O sevgi sayesinde adeta içi başka her şeye karşı kapanır. O sevgi ateşiyle sinesinde başka her şey yanar, yakılır ve kül olur. Sadece kalbi Allah sevgisiyle dolup taşmaya başlar. Rabbim kalplerimizi o sevgiyle doldursun ve donatsın. Bizi o sevgiye doyursun. Bahar bulutları haline gelelim ve insanlığın başına sevgi damlaları halinde yağalım. Sevgi çağlayanları haline gelelim. Ve çağlayanlar halinde insanlığın içine akıp akıp gidelim. Ummanlara varıncaya kadar, yeniden aslımızla bütünleşinceye kadar, inna lillahu ve inna ileyhi raciun hakikatine ulaşıncaya kadar. Sine sevgi tarafından teslim alınınca, o sinede başka bir şey kalmaz artık. Yine Anadolu çocuğu Yunus, Ballar balını buldum, sermayem yağmı olsun der. Allah'ı bulunca başka sermayelere gerek yoktur. O yola girince artık insan o yolun divanesi olmuştur. Seyyid Nigari'nin ifadesiyle, Canan dileyen dağda gayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya cünunuz. Bize namus lazım değil, ey dil ki bu işana iş düşer mi? Siz isterseniz, Namus lazım değil, şana düşmez deyin. Fakat hak yolunun gözü sürmeli sevdalların nazarında bu iş böyledir. Ne evladu iyal, ne malumenal menal, ne dünya ukba. Sadece Allah, sadece Allah. Yine Yunus'un ifadesiyle, bana seni gerek senin. Sadece Allah, sadece Allah. Zira bu bir akıllıca isteyiştir. Allah rızasıyla, rahmetiyle sizin olursa, daha doğrusu siz kurbiyetle, Böylece rahmetin ihatası dairesi içine girerseniz o sizin olacaktır. Rahmet sizin olacaktır. Sizi çiğnetmeyecek, sizi ezdirmeyecek, sizi perişan etmeyecektir. Hadisatında Allah sevgisiyle mamur bir gönül ondan ötürü başkalarını sevecek ama fakat başka bir şeye dilbesti olmayacaktır. Hazreti Davud'a Cenab-ı Hak şöyle seslendiğini büyükler kitaplarından naklediyorlar. Sünneti sahihe ve sadıkada görmedim. Ya Davud! inni haramtu ala al kulubi, an yedhulha hubbi ve hubu gairi ma'hu. Ya Davud! ben kalpleri benim muhabbetimle beraber, başka muhabbetin o kalplere girmesini haram ettim. Kalpler benim muhabbetimle doluysa şayet. O kalbe başka şey girmeyecektir şeriatı fıtriyaya göre. Ayatı tekviniyaya göre. Dolu olduğundan dolayı başka şeye kapanmış demektir. Bir diğer manası da şudur. Eğer beni istiyorsanız ayar muhabbetinin o kalbe girmesini ben haram kıldım. Haram kıldım. Bizde büyük velilerden bir bayram zannediyordum arz ettim. İbrahim İbni Ethem. Kabe'yi tavaf ederken kendisine benzeyen çocuğuyla karşılaşır derler. Evliya menkübelerinde. Sorar, çocuk berhten geldiğini söyler. Kaybolmuş, dervişlere karışmış bel hükümdarının oğlu olduğunu söyler. İster istemez bu baba evden ayrılırken onu bezler içinde, beşiğinde, kundağında bırakmış öyle ayrılmıştır. İster istemez içi evladına akar. Bütün duygu ve düşünceleriyle ona doğru yönelir ve evladına sarılır. Sarılır, koklar, öper. 30 sene geçmiş, 35 sene geçmiş evladını görmemiş bir babadır. Katiften bir ses gelir. Bu ses Hazreti Davud'a seslenen sestir aynen. İbrahim! Bir kalpte iki muhabbet olmaz. Allah'ım senin muhabbetine perde olan o ikincisini al der. Çocuğu kollarının arasında bir ipek gibi kabenin kenarında ayaklarının dibine yıkılı verir. Al dedi. Al dedi. Al deyince alır. Ve orada şöyle koca hünkâr, koca sultan. Hacer halka turran fi havaka. Bütün mahlukatı senin aşkın uğrunda terk ettim. Ve ey temtul Çoluk çocuğu yetim bıraktım. Seni görmek için yaptım. Ve lew kata'atani fil irba lemâ tayyel fuâdu ila sıvâka Muhabbet bakımından kati alaka edeceksen bil ki kalbim senden başkasına dönme niyetinde değil. Bir hak dostu şöyle çığlığı basar. Cehenneme koysan beni Zbanilerin yüzüne bakacak yine seni yıkracam. Wallahu katatani filhubirba, Lama ziy ila doldurmuş bende ya Rabbi. Rahmetini erdiğimi göremedim belki. Bir insan olduğumu göremedim ama senden ümidimi kesmedim. İmdadıma yetişiyor onun son sözleri. İlahi abdukal asiyatâkam Allah'ım senin asi kulun sana geldi Mukirren biz zünubi ve kaddaâka Günahlarını itiraf ediyor ve sana yakarışa geçmiş İçi sızlayarak yalvarıyor sana Ve intagfir fe ente ahlun lidâka Mağfiret edersen bu işi ehil sensin Ve tadrut. Femen yarham sivâka Sen kapından kovarsan kime giderim ben? Hangi kapıyı vururum? Nerede kapı var ki kapısı vurulsun? Nerede sultan var ki kapısına gidilsin? Nerede senin gibi birisi var ki ona dehalet edilsin? Ve intadrut. Femen yerham sivaka. Onun muhabbeti siler, süpürür. insan kalbini onun alemi gibi tertemiz hale getirir. Semaların tertemiz şehresi gibi pırıl pırıl yapar. Siz ona bir adım o size çok daha yakın, çok daha hızlı gelir. Siz ona bir teveccüh etseniz, içinizin hemen ondan gelen teyizlerle, tecellilerle, mukaddesiyle, akdesiyle yıkandığını görürsünüz. Bu da Anadolu çocuğudur. Yakında belli bir ceridede hakkında çıkan şeylerle bir kısmınız onu tanıma imkânını elde ettiniz. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Ne kadar sade! Rızasına even de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, eyüp gibi ağlasan, ciğergâhı ağlasan, ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Derdin derde derman. Derde dermandır bu dert. Dertliği sever Samet. Derde dermandır Ahad. Fazlı seni bulmaz mı? Allah'ım fazlını arıyoruz. Buldur Allah'ım. İki asırdır fazlını arıyoruz. Buldur Allah'ım. Yollarda bizi koyma Allah'ım. Şaşkına döndürme Allah'ım. Yolda sapanı sevmezsin. Gazabına uğrayanı sevmezsin. Gazabına uğramış, azıp sapmışların yoluna gitmekten Bizleri muhafaza buyur Allah'ım Siz onu severseniz o sizi sever Eyüp gibi ağlarsanız yaralarınızı sarar Davut gibi feryadı figan ederseniz elinizden tutar kaldırır O onun için yerlere konmuş başı başkalarına çiğnetmez Siz Başınızı onun için yere korsanız O sizi aziz tutar Allah'ın inayet ve keremiyle Sizi bayrak haline getirir Milletler karşınızda Bayrağı selamlıyor gibi Selam durur Size marşlar okurlar Okudukları gibi bir zamanlar Ordularınızı karşıladıkları gibi Şu sultanları istikbal ettikleri gibi Allah kalplerinize kuvvet iradelerinize fer versin Ama bunun yolu onu sevme, onu dinleme, ona gönül verme, gönlünü ona kaptırmadan geçer. Tafsilatını size, Rabbim bana inayet ederse, hak dostları deyip, 20. asırda gözü sürmeli, dudağı tebessümlü hak dostları, post bilmeyen, post işin olmayan, değişik bir kuşakta, hak dostluğunu yakalayan, Ala, in ölüya Allah, la kufun عليهم, ve lahum yapsanun. Sırıla sır firas. Hak dostlarını anlatırken o hadisi daha ariz ve amikarz edeceğim. Ama bugün muhabbet açısından icmalen, onun mübarek kelimelerine birer birer dokunup geçeceğim. Allah Kutsi hadisinde şöyle buyuruyor: Man'a dali waliyan, fakat azentu bil harb. Benim dostlarından bir tanesine birisi esiyet ederse ya bu bir millet olursam ya bu bir cemaat olursa fakat Azen tuhu bil harp ben ilanı harbe izin veriyorum Bunun manası şudur Bana karşı ilanı harp ediyorlar Allah dostlarına karşı ilanı harp edenler unutmasınlar Allah'a karşı ilanı harp ediyorlar. Men adalı tu bil harb. Ve la yezal ile bin navafil. Kullarım bana farz kıldığımın ötesinde, farzları yapmanın yanında fazladan üstelik nafile ibadetlerle yaklaşmada devam ederler. Sürekli mesafe alırlar. Öyle mesafe alırlar ki muhabbet kuşağına ulaşırlar. Hatta uhibbuhu derken onları severim ben. Allah diyor, ananız diyor ki ben bunu diğerlerinden fazla severim. Babanız diyor ki ben bu çocuğumu Ahmedi başkalarından fazla severim. Allah durmuş diyor ki hatta hübbuhu ben onları fazla severim. Severim de kuntu sem'ahu lezi yesme'u bihi onun duyan kulağı olurum. وَبَصَرَهُ الَّذ۪ي يُبُصِرُوا بِهِ Gören gözleri olurum. وَيَدَهُ الَّت۪ي يَبْتِشُ بِهَا Yakalayan elleri olurum. وَرِجْلَهُ الَّت۪ي يَمْشِ بِهَا Yürüyen ifade bu ayakları olurum. فَاِذَسْتَنْسَرَن۪ي nehu <لَأَنْصُرَنَّهُ> Benden yardım isterse yardımlarına koşarım. وَلَاِنْسَأَلَن۪ي لَاُعْتِيَنَّهُ El açar, ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' derse ben dediklerini verir, isteklerini yerine getirir, is'af ederim. ''Ve le in la le Eğer benden iste'az ederse, kötü şeylerin şerrinden bana sığınırsa ben de onun hıfsıma, emanıma, emniyetimi alır, korurum, muhafaza ederim, diyor. Allah Celle Celaluhu insanlardan, kullarından bir şey istiyor. O'na kulluk yapacak, O'na yaklaşacak, muhabbet kuşağını yakalayacak, tahtını muhabbet kuşağına kuracak, vicdanında Allah sevgisini duyacak ve Allah Celle Celaluhu doğru şeyleri O'na duyuracak, yalanların kalbine, kafasına, hayaline girmesini imkan vermeyecek, doğru şeyleri gördürecek, görmediği doğru şey kalmayacak, Hakkı gördürecek Allah, görmediği doğru şey kalmayacak. Bahtır şeyleri, onu öldürecek şeyleri ona gördürmeyecek Allah Celle Celaluhu. Basiretle bakacak, ferasetle kavrayacak, haini ve hıyaneti anlayacak, mümini ve bifakı anlayacak, sevgiyi anlayacak, kini anlayacak, adaveti anlayacak ve nefreti anlayacak. Allah, İdrakını, anlayışını, ferasetini kavli fasl yapacak. Bakınca hassas bir bakış. iyi kötüden, karanlığı ışıktan rahatlıkla tefrik ve temyiz edecek, ayıracak. Ve o yakalamak isterse birisini, onu Allah yakalayacak. Allah Celle Celaluhu onun eli hesabına yakalayacak. Buyuruyor ki ben onun yakalayan eli olurum. Şayet biri ona kötülük yapmak istiyorsa Allah onu bir koşturacak ki tutamayacaklar. Şayet biri önünden kaçıyorsa Allah bir yakalatıracak ki kurtulamayacaklar. Zira o Allah'ın olmuş her şeyiyle. Allah bütün güç ve kuvvetini onun için seferber etmiş. Bizim her gün namazlarda La havle ve la kuvvete illa billah İnsanlığın iftihar tablosunun ifadesiyle kenzun min kunusil cennet la havle la kuvvete illa billah cennet hazinelerinden tükenmez bir hazinedir. La havle la kuvvete illa billah. Belini doğrultma Allah'ın havli ve kuvveti olmazsa olamaz. Kalkıp doğrulma kendi ayakların üzerinde durma Allah'ın haul ve kuvveti olmazsa olamaz. Kaybettiğiniz şeref, haysiyetinizi istirdat etme Allah'ın haul ve kuvveti olmazsa olamaz. Devletler muvazenesinde muhteşem yerinizi alma. Allah'ın haul ve kuvveti olmazsa olamaz. Allah'ın sizi sevmesi, lütfuyla imdadınıza koşması, Allah'ın din, iman ve mukaddesat düşmanlarına adavet etmesi, Allah'ın onlara gazabıdır. Allah, iyi kötü, bütün gönüllere istikamet eylesin Biz hep dua dua yalvardık tel'ine ve beddua'ya amin demedik. Hayatı idrak ettiğimiz günden bu yana insanımızın dertleriyle iki büklüm olduk inledik. Bunun dışında kimsenin kahrı, tedbiri ve tedbiri için ağzımızı açıp iki kelime söylemedik. Kötülük yapanlara bile Allah'ım hidayetlerini murat buyuruyorsan hidayet eyle yoksa onları sana havale ediyor, kenara çekiliyoruz demek suretiyle. Haklarında daima herkesin iyilik düşündük, iyilikle eğildik, iyilikle kalktık. İyilikten başka kalplerimizin ve kafalarımızın içine bir şeyin girmesine imkan ve fırsat vermedik. Zannediyorum benim bu sözlerime iştirak etmeyen şu cemaat içinde tek fert yoktur. Kötülük bizden fersah fersa uzaktır, düşmanlık bizden fersah fersa uzaktır. Bizi biz gelmeden evvel alkışlayanlar, geliyor geliyor diyenler, bize muhabbet fedaileri diye seslenmişlerdir. Muhabbet fedaileri. Şunun fedaisi olur, bunun fedaisi olur. Bir de muhabbetin fedaisi vardır. döven elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz. Bu milletin maddeten ve manen kurtulması, yükselmesi, kaybettiği seviyeleri yeniden kazanması için her şeye katlanma, her şeyi sineye çekmem. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle bunun boş olmadığını siz de çevrenize baktığınız zaman göreceksiniz. Biz biliyoruz ki gönüller ancak muhabbete açılacaktır. Kin ve adavet gönülleri açmayacak. Mühürlenmeye vesile olacaktır. Muhabbet edin, muhabbet bulun. Zira yerde ve gökte siz sizin için hüsnü kabul vası edilmiş bir cemaat iseniz şayet muhabbetten başkası size yaraşmaz. Rabbim muhabbetle sizi serfiraz kılsın. Sözlerin kapı açtığı hususları size arz etmeye çalışıyorum. Bir hadisi şerife intikal etmeden evvel menkıbe kitapları ehlullahın İkram ve keramet dolu menkıbe kitaplarından bir hususu sizi dinlendirmek için nakledeceğim. Ben haddi dinç geldim. Ve bir mevize evvel de ifade ettiğim gibi sabah namazından sonra abdest alıp az dinlensem mi diye düşünürken gözümün önünde siz türlendiniz. Gecenin erken saatlerinde dedim geldi bekliyorlar. Allah'ım sen beni bununla hırpalar mısın? Reva mı der misin? Reva mı onlar orada beklerken der misin diye o hicabla gelirken huzurunuzu o hicabla geldim.